Kıymetli arkadaşlar, muhabbetliyiz. Bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Etem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufi silahlardan bahsediyordu. Esat erbilî Hazretlerinin hayatından, eserlerinden menakıbından. Daha önceki programlarımızda hocamız bahsetti. Bundan sonraki programlarda inşallah bu tasavvufi silahlar bölümüne başlamış oluyoruz. Muhterem hocam daha önceki birkaç dersimizde tasavvufta makam kelimesinden bahsetmiştiniz. Makam kelimesine başlamıştık. Tasavvuf ıslağında makam ne anlama geliyordu? İşte kulun vasıf haline getirdiği adaf ve ahlak yani hal, makam ve vakit kelimeler arasındaki farklardan bahsediyordunuz. Dilerseniz oradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, makam, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim makamından bahsediliyor mesela. Evet. Bakara suresi 125. Duhan suresi 51. ayette takva sahipleri için muttakiler için güvenli bir makamdan bahsediliyor. Evet. Ondan sonra makamun kerim diye şuara Suresi'nin 58 numaralı ayeti kerimesi var. Dukan Suresi'nin 26 numarası var. Bir de peygamberimizin makamı mahmudu var. Övülmüş bir makam. Evet. evet. Bildiriliyor. İsra Suresi 79 makamı Mahmut. Evet. Şefaat makamı. Bu övülmüş makam. Yemassu'l-makamem Mahmudun-llezi. Evet. O da hadis şerifte hadis kitaplarında geçiyor. Buhari ezan bölümünün 8. hadisi. Kırzî'nin Salat bölümünün 43. Nesai'nin Süneninde ezan bölümünde 38 numaralı hadis-i bu şekilde geçiyor bir de velimen hafe mekâme rabbihi cennetan rahman suresi 46 numaralı ayet-i kerimesinde de Cenab-ı Allah evet. bu korkan Allah'ın makamından korkan korkanlar şey, iki cennet diye vardır böyle bir e, makam anlatışları var Ya yani peygamberimizin makamı var mekâme rabbihi Rabbinin makamı var evet İbrahim'in makamı var. İşte biz kurlarında makamı var. Evet. Bir de soyut makam var. Makamı Kerim. Bunlar tek tek ayrı ayrı incelenmesi lazım. Evet. Ee, ama her halükarda şunu söylemek gerekir benim şahsi kanaatime göre. Buyurun efendim. Makam ayan-ı sabitede Cenab-ı Teala Hazretlerinin kendi esmasından ...bize... ...efendim söyleyeyim mi... ...sunduğu... Evet. ...ve direkt Esma ile... ...bağlantılı... ...ve... ...bugünkü dilde arke diyebileceğimiz... ...üst... ...metafizik bir alanı ifade ediyor... Evet. ...yani... ...yaratılmış oluyor... ...yani makam... ...yaratılmış bir şeydir... ...yaratılmış oluyor evet... Ama aynı zamanda soyuttur. Ruh mesela yaratılmıştır ama zamansızdır. Soyuttur. Makam yaratılmıştır ama soyuttur ve zamansızdır. Meleklerin de makamı var. Yani soyut bir şey ama yaratılmış bir şey. Evet. Bu şekilde makamın hakikati makamın hakikati soyut adına ait ancak o makam ne hangi sıfatla isimle alakalı Bir oyunu yönü var evet. İçsel yönü var Bir o makamın tizahür ettiği çıktığı Kişideki hali var Yani Bir makamdan Bir kimse için bahsettiğimiz zaman Cömertlik makamındasınız Sayın Vahit Bey Dediğim zaman Hakikaten cömertsiniz Onu görüyoruz Onu içsel Ama, değiştirmiş anlamda Tabi e, yok aşağı çıkmış herhalde gözüküyor. Evet. Ama peki bir de bu makamın senindeki makam bir de hakikati var. Ha i̇şte o sonsuz oluyor. Hı -hı. Evet. Yani Allah kadar sen cömert olamazsın. Evet. Ama büyük oranda senin kabil dediğimiz alıcılık yönün yaratılışta fıtratta Allah ne verdiyse o kadar alabilirsin. Tamam. Evet. O potansiyelini aşağı çıkarttın ve şu anda o potansiyelini mesela Allah me mesela diyelim makam cömertlik makamı yüzde yüz orijini. Allah seni yaratırken vahid, kulum ben sana fıtrat olarak bu makamın yüzde altmış ikisini ortaya çıkarabilme kabiliyetini kabilliğini verdim. Kabul ediciliğini verdim. esmadan kabul edeceğiz. Kerim isminden kabil olarak alacağız. Kabiliyetimiz bugün de aşağı çıkmamış potansiyel. Potansiyel dediğimiz bizde meknuz e, hakika halinde bulunan Kapasite. ve ortaya çıkmamış kapasitelerimiz evet. şeye, anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü eski dili kullanırsak e, yeni zihin, modern zihin bunlara bu İslami ıstılahlardan e, uzaklaşmış durumda. Hı. Modern zihin da dahi olsa sekülerdir. Maalesef. Maalesef dinsizdir. Bu yüzden dinle alakalı kavramlara hep yabancı kalmışız. Maalesef. Onun için bunları bu şekilde bu dille tam olarak anlatamasak da kafada bir anlam imajı olsun diye bu şekilde ifade etmeyi ben uygun görüyorum. Başka evet. çare yok anlamıyor. İyi anlaşamadık şeyi ben burada niye konuşayım? Konuz evet. ortaya çıkıyor. İlk, ilk akla gelen maddi makamlar oluyor hocam. Yani Tabii, maddi makamlar oluyor. Bile, o bile daha bizim şu anlatın makamı kenarına varamamış. Efendim, genel müdürlük makamında. Tabii. O genel müdürlük makamı dediğim makamı ile Tabii. burada cömertlik makamı, makamı aynı değil. Sendeki cömertlik makamı da e, o makamın ilk çıktığı kaynağı aynı ayağını sabitesi evet. orası ayrı. Esma da ayrı. Esma'nın var olduğu Allah-u Teala'nın zatî cömertliğinde ayrı. Evet. Zatî cömertliğinde arkasındaki hakikat hüveyle alakalı. Gaybül gayb peki acaba cömertlik nasıl? O konuda artık konuşamıyoruz. Sonsuz bir cömertlik. Maalesef. Evet. Efendim, tasavvufta bu makam kavramı Hicri 3. asırda, yani Abbasiler dönemi 900. yüzyılda evet. e, gözükmeye başlıyor. Ama Makam anlatılırken nefisle cihat, mücahede ile alakalı anlatılıyor. Ve bir seyrusülük kavramı olarak da anlatılmaya çalışılıyor. Yani seyrusülükle, yani inisiyasyon ile alakalı bir kavram şeklinde izah edilmeye çalışılıyor. Evet. Efendim makamın şartı içinde bulunan bir makamın bütün hükümleri gerçekleştirilmeden sonraki makama göz dikmemek ve peşinde olmamak ve oraya yükselmemektir. Yani demek, içindeki ha. makama tam rıza halde razı olacaksın. Yani bulunduğu makamın gereklerini tam olarak yapmaya çalışmakta gözümüz olarak. Yukarılarda gözümüz olmayacak. Bu tevazuyu da ifade ediyor. Metafizik tevazu bu. Evet. Halbuki benim idealim halife olan insandır. Benim idealim halife olan insan en mükemmel örneği peygamberler evet. ve peygamberlerin de dikkat edilen prototip peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O proto yani ilk tipe leke kenne fi rasulullah usvetun o ilk modele kendimi modellememdir. Hep benim gayem bu. Evet. Ama o maksada aksa en yüze maksattır. En son tepe gayedir piramidin en yukarısıdır. Evet. Ve orada bir göz vardır. En tepede müşahede vardır. İmam-ı Rabbani'nin müşahedesi. Vahti düşûtu vardır en tepede. İşte oraya yükseliş sırasında hangi basamağında piramidin buluyorsak manevi hiyerarşi piramidinde orayı tam tahakkuk edip ettirip tam olarak gerçekleştirmek lazım. Gerçekleştirince kendiliğinden üst makam açılır gelir. Hmm, hakkını vermek. Ver, hakkını... Vermeye zaten istediğin kadar gözünü dik gelmez. Evet. Bulunduğu makam ne? Bu. Evet. Mesela diyor ki Kuşşehir Hazretleri Risalesinde buyuruyor ki kanaat makamını bir kimse gerçekleştirmez ise yani kendisine verilen ile yetinmeyi öğrenemeyen bir kimseye sırtını Allah'a dayamak yani tevekkül makamı olmaz. Evet. Yani azak anaat edineceksin ve ondan sonra tevekkül makamı yani sırtını Allah'a dayabilmek, Allah'tan güç alma makamına ulaşması mümkün olmaz. Evet. Verilene razı olmak ve tevekkülü de elde edemeyen bir kimsenin teslim makamına yükselmesinde sağlıklı bir yapı gözükmez. Demek ki ben teslimim, ben İslam'ım. Tam teslimiyet sırtını Allah'a dayamakla olur. Tam sırtını Allah'a dayamak kendine verilenle kanaat etmekle elde edilir. Hep birbirinin e, nükleer füzyondaki zincirleme reaksiyon gibi birbirinin doğrucusu gibi. Evet. Hepsi birbirinin içinde aslında. Mesela atom. Bir bakıyorsun proton var, nötron var, elektron var. Protona bakıyorsun bir altında altı tane kuark var. Proton da bir şey evet. tek başına bir şey değil. Bakıyorsun beş tane kuarkın her birinin altında bir takyon var. Evet. Bakıyorsun o takyonların da altında aksonlar var. Bakıyorsun ondan da daha başka bir şey var. On yedi defa aşağıya iniyoruz. Ve aşağıdan da yukarı on gün defa çıkıyoruz. Evet. Daha atoma geliş ve atomdan yukarı molekül ve cisim olmadan önce. Bunların tamamı ışıktan ibaret. Her Işığı sıkıştırdık. İşte önümüzde e, şu olarak tahta olarak gözüktü. Isı sıkıştırdık bardak olarak gözüktü. Tersine gidersek, bardağı bozarsak içindeki atomik yapıdaki proton, nötron, elektron... ...bunlar bir ışın... ...bunların çıktığını, nurun ve narın... ...çıktığını görürüz. Evet. Yani iç içe olması... ...ve birbirini tetiklemesi... ...birinden öbürüne geçmek için... ...kendini gerçekleştirmek... ...realize etmek... ...tahakkuk gibi bir... ...yapıdan ancak söz edebiliriz. Yani gerçekleştirmek. Onun için... ...sufi anı yaşar. Evet. Bu anda... ...bunun gerçekleştirilmesi lazım. Sen bir sonraki an... ...yani daha... ...olmadığın bir andan... ...olgunlaşmadan... ...bir sonraki olgunlaşma... ...anına gözünü diktin... ...anda... ...an tektir. Tek olan anı... ...bir sonrakine göz dikmek suretiyle... ...ki manevi tekamül ifade eder... ı Kerim'deki bütün zaman kelimeleri... Evet. ...tek olan... ...anı parçalıyorsun... Parçalanınca senin ne meydana geliyor? İlk ortaya çıkan şizofreni hastalığı. Çift kişilik. Tabi. Sen şu anda kanaatte yüzde ona ulaşabildin, yüzde yirmide gözün, yüzde onu bir gerçekleştir. O gerçekleşince o hal gerçekleştiği makam bir sonraki önce hale tetikler. ...o hali sıçrama yaparsın... ...ondan sonra orayı kuvvetlendirirsin, ...o hali makama dönüştürürsün... Evet. ...ondan sonra yüzde otuzda... ...hali meydana gelir... ...değişimi, dönüşümü... ...haleye, hulü... ...ondan sonra o hali içerisinde onu gerçekle... ...yani... ...senin... ...yaşadığın makamın... ...motive etmesi... ...ve dürtüklemesi ve kışkırtmasıyla... ...üste çıkıyorsun... ...sen değil... Sendeki yaşamış olduğun o makam. Doyma eriyorsun ama açlığın sonu yok. Evet. İhtiyaçlılığın sonu yok. Kuluz, sametlik Allah'a mahsus. En mükemmele doğru ölene kadar uğraşıyoruz. Nere kadar girebilirsek. Onu da Allah tayin eder, Allah bilir. Evet. Bize düşen Kur'an-ı Kerim'deki şeriatın hükümleriyle amel etmektir. Peygamberimizin yaşadığı İslam'ı yaşamaktır. Kendi kafamızın Anglo-Sakson, Türkiye'deki pozitivist August kafasıyla çalışan her şeyi reis'in manasında sebep deterministik kurallarıyla, sorgulayıcı akılla değil, evet. teslim olacağı akılla. Şeytanın aklı teslim olmadı. Meleklerin aklı teslim olmuştu biliyorsunuz. Evet. Şeytanın akıbeti ne oldu? Meleklerin akıbeti ne oldu? Onu da Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Mevlana Hazretleri... ...bu akıl yönüyle... ...çözümleme yapmak isteyen, sorgulayıcı... reason manada, intellekt manada değil... ...intellectual... ...yani entelektüel manada değil... ...kalpten ışık alan akıl değil... Evet. ...kalpten ışık almayan karanlıkta kalmış... ...akıl manasında ki karanlıkta kalan... ...endişe vardır, karanlıkta olmanın endişesi... ...hep acaba ben neredeyim... ...koordinatlarım nedir... ...konum nedir... ...arama halinde olduğu için hep soru üretir. Evet sürekli soru Öbürü ışıklı akıldır Koordinatların yerini bildiği için soru sormaya ihtiyacı yoktur Biraz rahat ya yani. Çözümlemeyi bitirmiştir Öbürü çözümlemenin halindedir Bu evet. Biz burada yani anlatırken makam bizim aklımız karar vermeyecek Şu makamdayım İşte yarısını elde ettim şimdi öbür yarısını akıl karar vermeyecek Yaşadığın makamın arkesi seni motive edecek kışkırtacak ...kendiliğinden ona göre de zaten rüyalar görülüyor. Efendim diyor... ...ben diyor bembeyaz bir tarlada... ...bembeyaz çiçekler gördüm... ...ve koşarak gülerek... ...göklerden gelen musiki... ...ney musikisini diyor. Manası nedir? Adamın durumuna şeyh bakıyor... ...evladım diyor... ...tevekkülün sona ermiş diyor... E, ...sen bundan sonra... ...teslimiyet kapıları açılıyor diyor. Evet. Çünkü... Papatyalar baharda açar. Yeni bir çağ yaşıyorsun. Bahara ermişsin. Tevekkülü tamamlamışsın. Artık tamam, güzel. Her makamın bir ilk baharı var. Tevekkülün. Evet. Tevekkülün bir yazı var. Son Tevekkülün var. kışı var. Kemal'e erdi, ölümü kışı var. Kış tekamül ve ölümdür. Ölüm tekamülün en yüksek zirvesidir. Çünkü öldüğümüz zaman hepimiz Müslüman oluyoruz değil mi? Evet. Alexander Vladimir İliçle'nin... Shillenin, meşhur ölürken o da iman etti. Ama fayda yok Olur, Çünkü fiyza bela katil hurcum, enduminezi, tenzurun, fikrifişme, Ruh daha vücuttan çıkmadan önce boğaza geldiği zaman, öbür tarafı görür. A varmış der, inanır. Ama fayda yok. Gördük. İman görmemeye Görmediğin şeye inanmaktır Gördüğün şeye inanmak artık bilmek oluyor İnanmak denmiyor o Firavun imanı oldu Ne dedi Firavun ölürken tu ennehu la ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail Beni İsrail'in inandığı Allah, Şimdi inandım dedi Fayda var mı? Hayır yok yok. Fayda yok Ölürken hepimiz Müslüman oluyor Ölüm işte bir kemalatın en zirvesi Demek ki tevekkülün ilk baharı var Yazı var, sonbaharı var, kışı var. Tamam olduğu zaman rüyalar böyle çiçekler şeklinde gözükür. Hmm. Yeni bir açılış. Mevlana'nın mesnevisin değil de divan-ı kebirinde sık sık çiçekler bahsediliyor değil mi? Evet. Çiçekler hep bahar ile alakalı değil mi? Bahar. Ve sürekli o çiçekleri anlattığına göre sürekli yeniden doğuş konusunu, yeni bir makama sıçrayışı ve tekamülü anlatmıyor mu divan-ı kebir o çiçekler? Evet ve mavi gördüğümüz çiçekler nefsani yönden kendimizi terbiye etmenin bize sağlamış olduğu faydalar. Ve kırmızı renkli çiçekler de ruhumuzun tasfiyesinden meydana gelen bizim kazandığımız kazanımlar. Onlarda kırmızı çiçek gözüküyor. divan evet. Divani Kebir bundan ibaret. ...o şarap e, metaforlarının kullanılması hariç... ...ben sıf çiçek açısından bahara erişi anlatıyorum. Demek ki mevle Hazretleri gelincikten bahsediyor. Süsen bitkisinden bahsediyor. Karanfillerden bahsediyor. Efendim söyleyeyim, gülden bahsediyor. Bülbülden bahsediyor. sümülden bahsediyor. Ha, bir yeni bahara ermiş. Çiçek anlatıyor. Çiçek bahar demektir. En böyle makamın... Ortaya çıkışında yeni bir makam. İlk şekillenişinde böyle insandaki füsun dönemini anlatıyor. Hmm. Ondan sonra yazın sıcaklığıyla cunun dönemi sonbahar ve kışında da sükun dönemi ve tamamlanmış oluyor. Üç, üç dönem oluyor yani. Dört dönem oluyor aslında. Füsun. Biri cünün... sonbahar, ölüme hazırlık ve evet. ölüm. Evet. Yani ihtiyarlık, evet. ölüm, son. Ondan sonra gelecek? Yeni baştan gelişecek göreceğiz rüyalarımızda. Rüyaları yorumlarken bu kişinin manevi gelişini bileceğiz. Ben bilmiyorum. Yabancı birisi geldi bana. Hocam dedi çok güzel karanfil kokladım. Kıpkırmızı dedi. Ha Ben anlıyorum ki bu arkadaş yaşadığı bir hal var. Yani bir makamı yaşamış. Yaşadığı o makamı gerçekleştirmiş. Ve bir başka üstü makama sıçramak üzere bahar mevsimi gelmiş. Evet. Ama bir önceki makam neyse onu tanımlamış. ...onun psikotarihini incelemek üzere... ...hayır olan sen ne hal üzereydin? Efendim ben falanca vakıfta çalışıyordum... ...orada gıda dağıtma bölümündeydim... Ee, ...eskiden gıdaları dağıtırken... ...gıdaları, arabalar yükletirdim, gönderirdim... ...bir de merak ettim... ...bir de ben dağıtayım bu gıdaları dedim... ...ve gıdaları dağıtmaya başladım... ...bir gün, iki gün, üç gün... ...onda bir zevki var... ...onda bir tadı var... ...yeni bir dünya çıktı karşıma... ...fakir görüyorum, fakire veriyorum duygulanıyorum gözüm yaşlanıyor şu oluyor bu oluyor ha, anlıyoruz ki yardımla alakalı bir arke yardımla alakalı bir ayn ayan sabitenin kevrem ve cömertlik yansımasının bir yönü olgunluğa eriyor o zaman olgunluğa erdikten sonra yaşladığı gelecek ondan sonra bir bakıyorsun yeni baştan gül görüyor bülbül görüyor işte çiçek görüyor falan filan evet. ha, demek ki olgunlaşmış yeni bir ...o olgunlaşan o makamı... büyük makamı titikliyor. Zincirleme reaksiyon. Ondan sonra yeniden bahar. Her makamın unutmayın... ...şu dört makam kırk kapı hikayesi var ya... Evet, ...tağ bunlarla alakalı. Kapı. Dört mevsimle. Akta berba dört tanedir. Onlar efendime söyleyeyim... ...dört tane büyük melek vardır. Namazın içinde erken dört tanedir. Her bir... ...bizdeki bir meleke ve melekeye ayakta durma bizdeki hangi melekedir? Melektir. Yani poverty. Yani güç, kuvvet, hükümranlığa delal eder. Eğildiğiniz zaman hangi Mikailimiz var bizde? Secdede hangi Ezraili melekimiz ve melekemiz var? Hani Melekül mevtil lezivukkulebüküm. Size vekil tayin edilen bir Ezrail var sizde diyor. Secde suresinin bir sayfasının son ayeti bu. Melekül mevtil lezivukkulebüküm melekül molekül mevtülle molekül vahirle zevuklebküm bize ilhamı sağlayan bir Cebrail yön de var. Ayakta hmm. duruş. Secde, ölüş. Sağ taraf, sol taraf. İlk ve son bahar. Sağ taraf. Evet. Sol taraf. Ayakta duruş Cebrail. Ölüm. Eğilmek Mikail Aleyhisselam. Oturmak İsrafil mi tamamlanması oturup Allah'la konuşuyoruz dua ediyoruz. Dua kısmı, oturmak kısmı. Et teyesselli barik Rabbena dua. Namazdan çıkıyor yine dua ediyor. Tesbih hala devam ediyorsun. İşte bu dörtlü unsur dikkat edin. Dörtlü unsur mükemmelliği, tamamlanmayı ifade ediyor. Geliyoruz the analysis of the dreams. Rüyaların analizi üzerine ...bir dizi konferans ve makale hazırlayan... ...profesör Karl Gustav Jung... ...rüyalarda görülen dörtlü unsurların... ...hepsinin... ...rüyayı görenin kişinin... ...rüyayı gören kişinin... ...ruhsal sağlatımını... ...iyileşmesini gösterir diyor... ...onun için dörtlü rüyalar çok önemli... ...rüyada bir sandalyenin dört bacağını görür... ...bir masanın dört bacağını görür... ...gökte dört yıldız görür... ...rüyada dört şek verilir diyor... Hmm. Yani. Kuzeye hükmeden kutuplar, güneye hükmeden kutuplar, doğuya hükmeden kutuplar, batıya hükmeden kutuplar, ayakta duruş, secde yapış, eğiliş, oturuş, hepsi bunların ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, namazın her bir hareketinde bir makam geçiyoruz. Onun için dört kapı kırk makam meselesi bunların her biri bizde 40 tane özellik dört kapıdan toplam on, on, on. 40 tane özellik kazanıyoruz. Onun için makam dediğimiz zaman... ...bir makama aşmak... ...önümüzde... ...geçmemiz gereken... ...aşmamız gereken... 40 tane barikat var. Bunlar hep manevi yolculuk yani. Hep manevi yolculuk. İçsel bir yolculuk... ...inner'dır... ...ve... ...outer değil... ...dışa ait değildir... ...hep... ...including diyoruz... ...içe İş ait. İç İhtiva ediyoruz biz. Bir de ihtiva etmek üzere... ...önümüzde gelen... ...onu içimize alacağız. Yani... ...kabiliyet ve ahlak olarak... ...bizde gelişecek. Ona da, da gerçekleştiremediğimiz... ...bu yapıya da excluding diyoruz. Yani şu anda daha biz... ...ihtiva etmiyoruz, kuşatamadık... ...içimizi ağlamadık. Olgunlaşınca... ...ileride bize uğrayacak. Veyahut biz ona uğrayacağız. Hangisi hangisini uğruyor? İnsan aslında sabittir... Tabii. ...insanlığımız. Tabii. Bu sıfatlar... ...makamlar bizim etrafımıza dair olarak... ...kendi geliyor. Vehbiyyattandır. Ama biz... ...sabitimiz olursa... kavli sabitte sabitlenebilirsek... ...etrafımızda tıpkı bir... E, ...şey uçuş böceğinin... ...pervane böceğinin e, ışığına döndüğü gibi... ...makamlar bizim etrafımızda döner. Biz de zannederiz... ...biz makamların, hayır. Makamlar bizim etrafımızda döner. Biz de Arşullah'ın etrafında döneriz. Arşullah da bizim kalbimizdir. Yapılanmamızın merkezi kalptir. kalptir. Dışarıdan içeri doğru yapılanma... ...içeriden dışarı doğru yapılanma... Afaktan en üste doğru, en nafaka afaka doğru. Fizik dünyadan afizik dünyaya, afizik dünyadan fizik dünyaya doğru. İki türlü yapılanma. Yani kavsu nüzül, kavsu uruç. uruç. Dıştan içe. Evet. İçten dışa. İşte o kelimeler muhid-i boşuna kullanmamış. Bunun anlam açılımları mana olarak çözümleri yapılacağı zaman mutlaka günümüzün o bilimsel ilmi gelişmeleri ışığı altında... O, o yungun o rüya tabirlerini çok iyi bilmemiz lazım. Daha iyi bugünün zihnine daha güzel anlatabiliriz. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü konuştuğumuzu bugün insan anlamıyor. Evet. Konuşuyorsun ıslah konuşuyor. Ben anlıyorum seni güzel. Ama bu halkın %99'u anlamıyor. O zaman indirgeyici bir anlatım tarzı. tasavvufa bana göre bu bir ihanet değildir. Bu indirgemeyi halka indiremezseniz, yani halk e, zavallı bu, bu hakikatleri yükselemezse senin anlatamaman yüzünden yükselmiyor. O zaman sen ihanet halindesin, otur kendini yargıla. Anlamayan halkı yargılama. Hep anlamayan halkı yargılamışız biz savuççular. Niye anlatmıyorsun? İşte Kitab-ı Zekair eserinde Ebu Hayyan et-Tevhidi, Kelamcı Endülüslü şeyi okudum diyor. Seri Sekaten'in yeğenici, neydi Bağdadi? Neydi? Bir Risalesini okudum, kafir diyor. Ama düşündüm bu büyük bir alim. Bu bir yani büyük bir alim. Böyle bir alim bu kadar böyle açık bir şirk, günah, haram hmm, şey. ve imanda ayağa kaymaz. Evet. O zaman ben anlamıyorum. Çünkü bir alim bir insan, bilmeyen bir insan değil bunları söylemez. Dedim ben anlamıyorum. O zaman arada dil, anlatım farkı var. Benim anlatımım onun anlatımına uymadığı için ben benim anlatımıma aşina olduğum için... ...aghyar olan, yabancı gelen anlatımlara... ...kendimi kilitliyorum... ...anlamamak da oradan zor ediyor... ...kendisini eleştiriyor... ...o zaman birisi diyor, kelamcı olacak diyor... ...o kelamcı aynı evrende mutasavvuf olacak diyor... i̇mam Gazali gibi... Evet. ...bize o anlatacak diyor... Hmm. ...tasavvufun anlaştıramayan yerlerini... E ...bu da tasavvufu indirgemek oluyor... ...ama böyle indirgeme olmayınca... Başka ...ben anlayamam ki ben kelamcıyım diyor... ...Ebu Hayyan et-tevhidi... ...Ez-Zehayir et adlı eserinin... ...ikinci ciltinin 311... ...312 sayfasında bunu anlatıyor... Evet, ...anlatan birini... Bil bizim ...sıkıntımız da bu... Evet. ...diğer savuşu akademisyen kardeşlerimizin de... ...oturup şapkayı bir önlerine koymaları lazım... ...eski ıslahla... ...eski zihin anlıyordu Osmanlı zihni... ...şimdi, şimdi Cumhuriyet olsun... ...yeni bir zihin inşa edildi... Anglo-Saxon Hristiyan kültürü var... Şimdi dün akşam sohbet ederken arkadaşların sorduğu sorulara bakıyoruz. Hiç merkezden Allah'tan soru gelmiyor. Hep çevreden. Evet. Bana sordukları soru dün akşam Allahü Teala öldükten sonra bize sormayacağı soruları bana soruyorlar. Miraç oldu mu olmadı mı? Hiç imanın hakikatinden, Allah'ın hakikatinden, hüveden, aşktan, ondan sonra hizmetten, ondan sonra zikirden, letaiften, imandan, ihsandan, hiç bahseden oldu mu? Yok. Bahsediyor yok, onları bırak hocam diyor. Ama ölünce bu lazım. Bu sorduğun sorular ahirette sana sorulmayacak. Sorulmayacak soruların cevabını istiyorum benden. Sorulacak konularda bilmiyorsun. İki kelime konuştum. Hocam çok fazla metafizik dalmayalım dediniz. Kapattık. Mesela. Evet. For example. Muhterem dinleyenlerim. Makamın şartı içinde bulunan bir makamın... ...bütün hükümleri gerçekleştirilmeden ondan sonraki makama göz dikmemek ve oraya yükselmemektir. Kanaati elde etmeyen tevekküle ulaşamaz. Ulaşırsa da tevekküli sahi olmaz. Bahar mevsimi, yaz mevsimi, sonbahar mevsimi, kış mevsimi. Demek ki önce insan kanaatkar olacak, ondan sonra mütevekkil. Yok, kanaati tam gerçekleştirdikten Tahukuk sonra. Tahakkuk evet. ve tahkik. Tahkik olması gerekiyor. Evet. Tahkik, gerçekleştirme yolunda evet. hala sonu yok gerçekleştirmenin mütehakkik de tahakkuk da onu öznelleştirme olayı gerçekleştirdiğini içe mazlime olarak taşımış tahakkuk evet. tahkik gerçekleştirme yolu devam ediyor gerçekleştirmeye devam ediyor tahkikin sonu yok evet. ve bir de o hakikati erdirmeyi Allah nasip ediyor Tabii. tahkik bir manası o Allah Çünkü tabi e, müteaddidir. Hakikati erdiriyor. Mütehakkik, hakikati erişle alıp içinde öznerleşir, kabul ediyor ve gerçekleştiriyor. Müte, mütehakkik. Evet. O kelimelerin de üzerinde semantik bir çalışma Kesinlikle. halinde geniş tabii. bir vakit olursa yeri geldikçe de anlatırız. İnşallah, hak, hak ve enel hak kavramları anlatılırken. İnşallah o kavramlara geldiğimizde inşallah geniş izah edilir. Bunun gibi tövbe makamını tam gerçekleştiremeyenlerin Allah'a dönüş anlamına gelen inabeyi gerçekleştirmesi doğru olmaz, güçlü olmaz noksan olur. Evet. İnabe Allah'a yönelmek. Ama sen tövben daha gerçekleşmemiş ki. E resetlememişsin sen kötü ahlaka. Kötü ahlakı Allah ile hesaplaşma skalasından geçirmemişsin. Yani ürettiğimiz ilahlar, ilaheler, ilahlar, para sevgisi, makam sevgisi, dedikodu yapma sevgisi... ...bunlar hep ilahe, la ilahillallahın ilahı ilahe kısmı. Bunlarla dikkat edin, la futbol sahasında maç yapmamız lazım. Evet. Tam Türkçesini söyleyeyim. Ve e, birkaç sıfırlık skorla da yenmemiz lazım. Evet. Ama spor sahasının adı la. Allah'la da yüzleşirken ve hesaplaşırken... İlla futbol sahasına çıkmak lazım. Yani aynı alan değil, farklı. Çünkü ilahe nefis alanında yapılır maç. İllallah da ruh alanında. Birisi la ilahe kısmı, dikkat edin, nefsin tezkiyesiyle alakalı keyfiyet. İllallah da ruhun tasfiyesiyle alakası. Evet. Birisi kirlenmiş, ruh temiz gelmiş, kirlenmiş. Tekrar kirini giderip orijin saflığına dönmeye çalışıyoruz. İllallah bu. Ama nefis... Başlangıçta mutmain neydi? Tertemizdi. Ülüyü küllü mevludun yûledü ala i̇slam İslam fıtratı üzere doğmuştu. Onu kaybettik sonra. Evet. Tekrar o temiz haline getirme işi. Doğuşta gelen keyyûmin velide muhu, annesinin doğduğu gündeki gibi tertemiz İslam fıtratı üzere olmak. Ona dönebilmeye tezkiye adı veriliyor öbürüne de tasviyadı veriliyor Tasviyede kendimizi boğazımız kesiyoruz ruhun arınması için. Yani ölüyoruz, huşu, kendimizden geçme Allah'a gidiyoruz. Ama de koyun, koç, kurban bunları kesiyoruz. Evet. Yani koyun, koç, sığır ve ile alakalı bir keyfiyet. La ilahe, la bu çay ile kesiyoruz. Kesdiğimiz dikkat edin, nefsimiz, ruh operasyonu değil. İllallah da tamamen Allah'la ilgili bir operasyon yapıyoruz. Yani Allah'tan gelen yönümüz ruhumuz. O zaman ruhumuzu kesiyoruz boğazına. Yani bu ruh ait olduğu yere gidiyor. Yani ölmeden önce ölüyor. Nefis ölmüyor. Daha hayattayız aslında. Nefsinin ölmek değil terbiye altına söz konusu. Ama ruh sürekli huda yaşamak ve noktayı da yaşamak suretiyle... ...zaman ve mekan ötesine sıçrama yapıp... ...orada sabitlenmek... ...Rahmetli Sami Efendi Hazretleri'nde gördüğümüz gibi... ...sürekli huda yaşayan insan... ...bitti... ...ama nesi yaşıyor... ...bedeni şu anda benim yanımda... ...zamanlı bedeni... ...ama aklı... ...yani ruhu... ...sürekli o zamansızlıkla sabit... ...nerede sabit... ...gavli sabitte... Evet. kavul sabit diyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah da sabit yönümüz, ruhumuz. Nefis her tarafta koşsun, dursun. Şimdi yemek yiyor. Biraz sonra arkadaşıyla laklak yapacak. Daha sonra deniz kıyısına gidecek. Üsküdar'da İsker'e camisi onlarda balık tutacak. Daha sonra gidecek. Orada alışveriş yapacak. Ondan sonra arkadaşlarıyla falan cami öğlen namazını kıldıktan sonra... ...gidecek. Nurullah Genç'in şiir dinletisine katılacak. Nefis bakar yerde gizliyor. Evet. Ama Allah her zaman sabit o sabitin etrafında nefis dolanıp duruyor ama bugünkü modern insan ruh denen sabitin etrafında değil nefis denen zevklerin etrafında tuhaf Allah yapıyor sürekli evet maalesef ya. merkezde Allah ve ruh olması lazım gerekirken merkezde parayı almış aklımız zihnimiz hep o paranın etrafında tuhaf yapıyor para putperest olmuşuz gördün mü ...nefsinin çok sevdiğini putlaştırdı. Evet. Ruh ihmal Put, edilmiş tabii, oluyor. nefsinin arzusunu. Ve şimdi protestan İslamlık diye... ...nefislerimize İslam'ı benzetip... ...onu din olarak kabul ediyoruz. İkili birliği miras taksim etmeyelim. Allah öyle söylüyor. Yok ben beğenmiyorum onu diyor. E, yarı yere hanım ve erkek dağılsın. E, mirası öyle olsun diyor. E tamam sen de bir Allah'sın kardeşim. Sen de şeriat üret. Allah demek şeriaten üretim mi? Sen de şeriat üretiyorsun. Senin kanununa göre e, birebir dağıtacaksın. Tamam dağıt. Ama sen bir Allah oluyorsun. Bu sen zaman, de bir değil? Allah'sın. Çünkü şeriat üretiyorsun. Ben Allah değilim şeriat üretmiyorum. Allah'ımın ürettiği şeriatı yaşamaya çalışıyorum. Sen beğenmiyorsun. Beğenmiyorum ikili taksim taksimiliyorsun. Hırsızın bilmem eli kesilecek diyor. Efendim her hoşa binnemle iftira atan'a ceza var diyor. Bunu yapana şu var, şu. Bir sürü bir şeyler var değil bu, mi bu, şey zaman, bu zamanda. Bu faizsiz nasıl yaşayacağız <gülüyor> faiz olmadan? Umun belva. Evet, Devlet maalesef. bana Falanca bankadan hesap açmadan bana para vermiyor. İstemeyerek kerhen gidiyorum ve o günün paranın yattığı günün saat 9'unda hemen çekiyorum, tutmuyorum. Yok mu başka kilo maaş alamıyorum. Bana yani oradan geliyor. Yani maaşı oradan veririm ben diyor. Evet. benim meslem de işte bir öğretim üyesiyim ben. ...bir memurum, devletin memuruyum... ...ama keyfi olarak cebinde masra vize... ...kartını taşıyan milyonlarca insan yok mu... ...Türkiye'de? Onları ne yapacağız? Maalesef benim için master vize kartım... ...alışveriş kartım yok benim... ...işte bak... ...isteyerek, benim isteyerek yapmak var... ...bir de istemeyerek kerhen yapmak var... ...biz o durumdayız... ...onun için biz mazuruz... Ha, ...nefret evet. değer de yapıyoruz biz bu işi... ...İslami finans kurumlarıyla... ...iş yapmaya çalışıyoruz... Onların üzerinden ekonomiye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş bundan ibaret. Evet. Yani nefsimizi merkeze alıp o nitel anda tavaf etmek tabirini biraz düşünmek lazım. Merkezde Allah yok. İlahlaşmış, Allah'a dönüşmüş nefislerimiz var. Kafası bütün gün hep nerede ne rant var. Altın fiyatları ne oldu, dolar ne oldu, bundan sonraki indekslerine ne. İşte New York borsasından lot alalım bilmem ne. Kahve bununla dolmuş halbı kafa Allah'la olacak? En çok Allah'a aklınıza getirin diyor. Ya göllediğin amenü zikırlayacak. Yani en çok parayı çok zikrettiğin şey senin tanrındır. Hatırına çok neyi getiriyorsan, neyi çok düşünüyorsan senin tanrın odur. Evet. Hatta ben daha kötü örnekler verdim. Peygamberimizi Tanrılaştırmak diye geçmiş leterden anlatmıştık. Hazreti Ömer Zavallı sevgisinden dolayı peygamberimizi ölmez zannına kapılmış Ölünce kabullenememiş biliyorsunuz. Evet. Öldü diyeni keserim demiş. Hazreti Öbekir kim Hazreti Muhammed'e tapıyorsa bilinsin ki o ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilinsin ki hayyul hayy'ım odur diyor. Hazreti Ömer'in peygamber putlaştırmasını kılıcıyla kesiyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Yani, peygamber yani. Allah değil ne yapıyorsun? Ey Ömer diyor. Bir de, bir, de, bir de o putlaşmanın poz, pozitifi de var. Bu para, mal, mülk, kadın, çoluk, çocuk, servet, makam, mevkü, rütbe, altın, gümüş, fenerbahçe falan, şarkıcı rehanına, buralara kadar rızlıyor bu. Bu negatif tanrılaştırmalar. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan buna giriyor. Bir de pozitif var. O da Bilmiyorum. nefsin hevası. Tefsir profesörü iki saat konuştu, güzel konuştu. Fakat tasavvuf Hocası olduğum için yaşta 67 şöyle bakınca tarttım. Anlam tartması yapıyoruz. He. Çünkü tasavvuf tamamen anlam mesleği. Adamcağız tasavvuf profesörü gayet yakışıklı bir şekilde Kur'an-ı Kerim putlaştır, putlaştırmış. Kur'an-ı Kerim amaç değil ki araç ya. Bana amaç gibi sunarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim'i. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor diye bizlere dönüp küfür ediyor ikide birde programda. Putlaştırır ondan anlıyorum ben. Ben anlıyorum siz anlamıyorsunuz diyor. Siz yanlış anlıyorsunuz. Sizi Kur'an okumasını davet ediyorum. Ya senin aklın akılda, senin ilim ilimde. Benim aklım akıl, benim ilmim ilim değil mi ya? Ve fevka külle zî ilmin alîm. Kendini bütün alemden yüksek bilen zannedenlere Mevlana Hazretleri ahmak diyor. Sen kimsin diyor. Aklı külli karşısında, aklı cüz'i nedir ki diyor. Bir denizde damla bile değil. Bütün alemin ilmi diyor. Senin hisseni o damladan bir zerrede ne kadar düşer diyor yedi milyar insandan... o kadar o aciz farkında değil nefsi kabarmış ha Kur'an-ı Kerim putlaştırmış onun üzerine enaniyet sahibi oluyor ya bilmiyorum ki, diye konuşmuyor televizyonda İlaç Fakültesinin profesörü ben biliyorum diyor ben diyor ben ben oluyor. anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i putlaştırmış Allah'ın dışında hiçbir şeyi putlaştırmayacak Allah'ın namazı da hiç putlaştırmayacak. ...namaz da araç amaç değil namaz... ...bizi namaz bir yere ulaştırıyor... ...Koran bizi bir yere ulaştırıyor... ...tevhidin bu ince yönlerini... ...nasıl güzel bilemiyorum... ...bizim ilahiyatçı akademisyenleri ben bunu anlatamıyorum... ...bu halka nasıl anlatacağım... ...tevhidin hakikatleri... ...ne giden yolun başlangıcı bu konuştuklarımda... ...daha ilerisini anlamak istiyorsanız... ...işte Divan-ı ...Şems ile Mevlana'nın o konuşmaları bak... ...sen hala... E, ...nefsini bırakamadın... ...sen hala... ...ikide de çünkü... ...sen hala makam bağlılığı var... ...bıraktım diyor... ...hayır hala düşüncesi var... ...yine bıraktım diyor... ...bıraktım bıraktım... ...işte hakikat, marifet... ...bunun ne var... ...kanatını Ve var diyor... ...en sonunda kanatlarını kır diyor... ...kanatlarını kır... diyor... ...tamam diyor Mevlana... ...o kanatlarımı da kırdım... ...tamam kanatsızsan... ...biz... ...senin kanada ihtiyacın var... ...sana yeni bir kanat takalım diyor... Senin, senin kan, ...Ve yeni bir kanat taktıktan sonra... ...Mesnevi... ...ve Divan-ı Kebir ortaya çıkıyor... Evet. ...yani kanatlanmış akıl... ...yani aydınlanmış akıl... ...yani entelektüel akıl... ...yani kalpten ışık alan akıl... ...yani okuma yapan akıl... ...kalpten ışık almayan... ...akıl Kur'an okuması yapamaz... ...hadi Kur'an okumaları yapalım... August Compton pozitifizm... Kafa yapılanmasıyla anglo saxon kültü kafa yapılanmasıyla protestan, hristiyan felsefecilerin üretmiş olduğu şekillendirdiği kafa ve düşünme metotları sınırları içerisinde Kur'an'a yaklaşıyor ve Kur'an-ı Kerim hakikatini huze demiyor dinliyorsun işte yüzey olarak aynı kitabı anlamış ama altında bir de kitabe verikmedi. bir de hikmet verilmiş hikmet yönü yok konuşmada Yok maalesef. Nehrin yüzeyinde kalmış. Esas mana altta akıyor. Oraya nasıl ineceksin? Aydınlanmış akıl olmadığı için inemiyor alttaki manaya. İllimine olmuş akıl. Köpüğüyle meşgul yani. Evet. Evet. Efendim. <gülüyor> ya bu yani... Geceleyin derüşler kalkar. Karanlıkta Allah Allah derler. Işığı karanlıkta ararlar. Modern insan karanlığa hasret. Işık insanı dışa açıyor. Halbuki Allah'ı yakalamak işte bir olay. Karanlığa, dış alakalardan kopmayla, karanlıkta zifiri. Hatta diyorum ki üzerime bir de siyah ceket koyayım. O karanlığın, gecenin karanlığı, odamın karanlığı. Üzerime örttüğüm ceketimin de karanlığı. Üç karanlık içinde Allah'ı bulmak lazım. Çünkü ben dünyaya gelmeden önce annemin karnındaydım. Annemin karnında, Üç karanlık içinde plasenta, gebe kadının karnında küçültük. Üç anladım. kadlı zar içinde plasenta. Öldüğüm zaman da üç katlı kefene sarıyorlar. İşin içinde işler var. Evet hocam. Üç karanlık içerisinde. İlk doğuşum üç karanlık içinde oldu. O üç karanlığı nasıl ben bulacağım? Nefsimin karanlığı, ruhumun karanlığı ve ikisinin birleşi yerde berzah karanlığı. Bu üç karanlıkla nasıl yüzleşeceğim? O karanlıklardan ruhumun aydınlığı, nurlanışı, nefsimin nurlanışı, berzah. Kalp. ikisinin birleştiği yer. Onun nurlanışı. Rabbi beni nur kıl diyor. İşraki metot biliyorsunuz. Bu hakikatlere biz nasıl ulaşacağız? Modern zihin bunlara uzak. Ondan sonra yaptığı Kur'an okumasını okuma zannediyor. Gayet yakışıklı bir şekilde Allah'a tapmayı bırakmış bu insan. Profesör Efendi. Yakışıklı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in e, kulu ve Kur'an-ı Kerim'e tapan adam profiliyle karşıma çıkıyor. Kur'an Allah olmuş. Kur'an Allah değildir. Evet. Beni Allah'a götüren otomobildir. Araçtır. Araç amaçlaştırılmamalıdır. Bu konuşmanın da manasını anlayacak seviyede akıl yapısı yapılanmış olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ifadeleri anlam içerisinde soyutu arama, hikmeti arama yapısallığı yok. Oradan anlıyorum bunu da. Hiçlerinde hep yüzeysel. ...hep e, excluding açıklamalar... ...including açıklamalar yok. Hani biz hikmet taliplisiydik... ...kitap vardı... ...kitapla beraber hikmet... ...hikmet de peygamberimiz sünnetleri... ...en iyi anlayan oydu... ...peygamberimizden daha iyi anlayan var mı Kur'an-ı Kerim'i? Yok. Yok, yok. O zaman peygamberimi okumak, anlamak... ...yaşadığı İslam'ı, onun yaşadığı Kur'an-ı Kerim'i yaşamak... ...Kur'an'ın hikmet yönüne ulaşmak demek değil mi? Ve 59 tane ayet-i de ...ona itaat edin... ...onu tabi olun, onu izleyin... ...ne yaptıysa onun yaptığını yapın... 59 tane de ayet var, emir var... ...esen peygamberle düşünüyor... ...bir grup kaldı... ...vazifesini yaptı, tarihte... ...tarihselcilik bir, bir ...tarihin bir görevinde... ...görevi bitti... ...e ondan sonra... ...onun getirdiği miras, İslam, Kur'an-ı Kerim... ...onu da çöpe atalım demeye getiriyorlar... Godenerci tarihselcilik annesiyle Kur'an-ı e bugün çöpe atma hazırlıkları başladı. Yarısını attılar. Ahkam ayetlerini namazı falan da atacaklar. Biz elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in Mevlana Hazretleri gibi men han işte o men bendeki Kur'an'ım. Eğerçi can darım. Yani canım şu bedende olduğu müddet içerisinde Kur'an-ı Kerim'in tam bir kölesiyim ben. Bitti. O kadar. Mevlana bundan başka beni anlatmaya çalışan olursa onlardan çok rahatsız oluyorum. Ben homo kusum, Kur'an insanıyım diyor. O kadar. Ve arkasından ekliyor. Men haker muhammed muhtarem. Bak önce kitaba atıf var. El muhammed kitabe. Peygamber. İkincisi de peygambere atıf var. Hikmet. Ateynahül kitabe vel hikmete. Bugünkü rasyonalist kafa maalesef akılcılar tamamen Kitapta takılı kaldılar. Derinlerdeki o hikmet denen manaya ulaşacak durumları yok. Çünkü kalpleri karanlık. Allah Allah diye zikredilmediği için geceleri, gece teheşitlerde ağlanmadığı için Ümmet-i Muhammed, Ümmet-i Muhammed diye ağlayamadığımız için kap, kalp karanlık olunca bu akla verecek bir ışığı yok ...ilmine edemiyor, aydınlamıyor... ...karanlık akılla Kur'an'a yaklaşıyor... ...kitap yüzeyinde... ...yüzeysel, süperfisiyel bir... ...Kur'an tefsiriyle meşgul... ...bizim yakışıklı akademisyenlerimiz... ...derinlerdeki mana nerede? ...inemiyor çünkü ışık yok, ışıkla ineceksin... ...o da ...sadece Allah'ı zikir etmekte oluyor... ...700 tane ayet-i kerime var... ...Allah'ı zikir... ...den başka hiçbir şey o kalbi aydınlatamaz... Çünkü kalbin hakikati Allah'la direkt bağlantılıdır. Ma ani ardi ve lakin yesa'uni kalbi abdil mü'min. Gere göğe sığmadım ama mü'min kul kalbine sığdım. İşte kalbi Allah'la doldurmak lazım. Dolunca ışıklar akla gelir. Akıl aydınlanmış akıl olarak geçmişi, geleceği şu anı bir an, anı vahid olarak yaşar ve çözülmesini anı vahide göre değişmez sabit sözlerle ve değişmeyen hakikatlerle ifade eder Mevlana'nın yazdığı Mesnevi'sinin hala değişmezliğini koruduğu gibi insanla ilgili hakikatler üzerine Mevlana'yı yalanlayabilecek bir insan çıkmadı şimdiye kadar bundan sonra çıkma ihtimali yok çünkü ani vahitte yazıldı. Ani vahit direkt Allah'tan ilham almak demektir. Evet. Ama kalpten ışık gelince o ilham alıyorsun. Ama kalp aydınlanması için de Mevlana Ahmet bin Ferudin sefsarlar ...Mevlana'ya ben diyor... ...11 yıl hizmet ettim gece hiç uyumadı diyor. 11 yılda gece uyuduğunu görmedim diyor. Oradan başlıyor. Az yemek yemek. Vücudun kemikleri görülen hale gelmek. Sürekli Allah murakabesi. Sürekli aşk, iman. Sürekli ilim. Sürekli efendim söyleyeyim... ...ibadet, kulluk. Sürekli ilas. Sürekli tevekkül. Sürekli noktayı süveydada yaşamak. Çıkmamak üzere. Evet. Onun için... Fakir öyle söylüyorum. 60'ını bir derüş geçince... ...yastı namazından sonra... ...teyeccüde kalan saat 2'ye kadar süre içerisinde... ...yatağa girmesi iyi olur. Bir derüş için konuşuyor. Şimdi sıradan bir insan... ...yastı ona problem yok. Peygamberimiz ile yatar biz biraz sonra kalkardı diyor. Anlıyoruz ki Peygamberimizin uykusu yarı uyku yarı uyanık. Tenamu aynaya... ...velakin la yenamu kalbi... ...benim... Tefekkürüm uyumaz Gözüm uyur Tefekkürüm Aklım uyumazdı Ruhum uyumazdı Kalbim uyumazdı Diyor Evet İşte Bunu Uykusu tefekküre dönüşenlerden olmak Yani uyumamak ı anlatıyor Peygamberimiz de 40 yaşından sonra olmuş Biz de kaba ve saba insanları. Bunu 60 yaşından sonra elde edebilirsek Ne mutlu bize Rahmetli Hacı Gedikli abimiz Muhterem Rahmetullahi aleyh Allah rahmet O koltuğunu gördüm Eski püskü bir koltuk Muhterem Hacı Hanne'ye sordum Hacı Annine, Bu ne dedim ...dedi ki Ethem Hoca dedi... E, ...Hacı abiniz dedi teheccüde... ...işte burada beklerdi dedi... ...yatmazdı dedi... ...ta gündüz işraktan sonra biraz istirahat edermiş o kadar... ...oturdu burada diyor... ...burada oturur teheccüd bekler ...yatmak yok... ...oturmak var... 60'tan sonra artık yatılmaz... ...yani şey yapmak lazım... hoca Ahmet Sevgi gibi mezara... ...girmek demeyim de... E, ...nasıl tarif edeyim... ...bir farklılaşmak lazım... Yani evet. ben bana mezarı ahirete hatırlatacak. Mezarcı Mehmet Efendi vardı İnegöl'lü... ...Uşşak'ı tarikatı şeyhi... ...ömrünün... E, ...37 senesini... ...veyahut da 35 senesini İnegöl mezarlığında... ...mezar bekçiliği yapmış. Kendisine bir hakikat açılmış... ...mezarda geceleyin dolaşırken. Ve ömür boyu ölene kadar... ...sürekli kefenle dolaştı. Elbise giyeceğiz zaman kefen üzerine elbisesini geri dışarı öyle çıkardı. Ve o kefenle de mezarcı Mehmet Efendi def defnedildi. Bundan 15 sene önce. Zaten bizim de böyle bir içimizde yara var yani yara. O rasyonalizm e, bize batıdan geldi. Oryantalistler dikte etti tuzağa. ilk düşenler ilahiyatçı akademisyenler oldu. İlk düşenler. Maalesef. Şimdi kalpten nasibi olmayan akılcı ve şekilci İslam öğretiyorlar. Ve kalplerinde de huzur yok. Bir konuşuyorum bu akademisyen arkadaşlarımla. Her şeyi biliyorlar. Kütüphanelerinde 10.000 kitap var. Alim adamlar. Fakat sık sık şu var. Kalbimin bir yerinde hala tatmin olmamış bir yerlerin olduğunu hissediyorum diye. Allah eksikliği var. Evet. Acaba ateizmin bir türü de bu mu? diyesim geliyor. Evet hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık muhterem dinleyenler. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz